Şimdi, e, evet, Smerbank'ın çığlığı. Şimdi bu fabrikada şöyle bir açılış günlerine de gitmek isterim. 9 Ekim e, 1997'ye e, hani Atatürk'ün de e, teşrif ettiğini. Şöyle diyor, e, Şefet Süreyya Aydenir, naklediyor, e, tar biliyorsunuz, tarihçi aynı zamanda, tarihçi bir yazarımız. Orada makineler düğmeye basıp, tıkırtayıp çalışmaya başladığında, işte diyor, sanayinin musikisi diyor. Yani böyle bir mırıldanma şeklinde, bu şekilde bir söz şey yapıyor, ağzından dökülüyor. Yani biraz da o ilham verdi bana. Yani hmm. Sanayi'nin musikisi ya da Sanayi'nin senfonisi diyebiliriz. Yani artık şu fotoğraflarla gördüğümüz kadarıyla bir çığlık, evet. çığlığa dönüşmüş vaziyette. Yani evet. tam bir musiki diyemeyeceğimiz nedeniyle Sanayi'nin, şeyin Bank'ın çığlığı herhalde evet. daha yakışan bir isim olur.